Bir de İbrahim bir vakitler şöyle demiştir: Ya Rabbi burayı emin bir belde kıl. Beni de evlatlarımı da putlara tapmaktan uzak tut. Ya Rabbi doğrusu onlar putlar insanların birçoğunu saptırdılar. Artık bundan sonra kim bana tabi olursa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse o da senin merhametine kalmıştır. Şüphesiz sen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 Neslimden çoğunu da namazı devamlı olarak ve gereğince kılan kullarından eyle. Duamı lütfen kabul buyur ya Rabbi. Ey Rabbimiz! Beni, annemi, babamı ve bütün mü'minleri kıyamet günü affeyle. Sen o zalimlerin işlediklerinden sakın Rabbinin habersiz olduğunu zannetme. O sadece onların, Dehşetinden gözlerinin donup kalacağı bir güne ertelemektedir. O gün onlar, başlarını dikmiş, gözleri donup kalmış, kalpleri bomboş koşup dururlar. Hem azabın geleceği günü hatırlatarak, insanları uyar. O gün zalimler, ey bizim Rabbimiz diyecekler. Ne olur bize kısa bir süre ver de, senin çağrına uyma imkânı bulalım ve peygamberlerin izince gidelim. Peki daha önce hiç zeval bulmayıp, sürekli yaşayacağınıza dair yemin eden, siz değil miydiniz? Sizden önce kendilerine zulmetmiş olanların diyarlarına yerleştiniz. Onlara neler yaptıklarımızda, size iyice belli oldu ve size mes'eller getirerek gerçekleri anlattık. Onlar tuzaklar kurdular. Ama Allah nezdinde de onlara tuzak var. İsterse onların tuzakları, Dağları yerinden oynatacak olsun. Sakın Allah'ın peygamberlerine yaptığı vaatten cayacağını zannetme. Allah elbette mutlak galiptir, intikam sahibidir. Gün gelir, yer başka bir yere, gökler de başka göklere çevrilir. Bütün insanlar kabirlerinden kalkıp, tek hakim olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. O gün, suçlu kâfirlerin, Birbirine yaklaştırılarak kelepçelendiğini görürsün. Gömlekleri katrandandır. Yüzlerini ise ateş kaplar. Allah, her insana kazandığının karşılığını vermek için diriltir. Allah, hesabı çok çabuk görür. İşte bu Kur'an, insanlara belli bir tebliğidir, Tâ ki onunla uyarılsınlar. Tâ ki Allah'ın tek ilah olduğunu bilsinler. Ve ta ki aklı ve vicdanı temiz olanlar düşünüp ders alsınlar.